Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, Türkiye'nin güneydoğusunda 6 ve 20 Şubat 2023'te meydana gelen dehşet verici depremlerde yıkılan binlerce binanın enkaz yanlarını kaldırmak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının afet yanıtında ortaya koyduğu destek planında en yüksek öncelikli alan olarak yer alıyor. Birleşmiş Milletler'in 16 Şubat 2023'te yayınladığı 1 milyar dolarlık acil çağrının bir parçası olarak istenen 113,5 milyon dolarlık fonun büyük kısmı enkaz kaldırma faaliyetlerine gidecek. UNDP Türkiye mukim temsilcisi Louisa Winton, UNDP olarak biz erken toparlanmaya odaklanıyoruz. Bir yandan acil müdahireyi desteklerken öte yandan bölgede hayatın normale dönmesi için gerekecek büyük çaplı çalışmaları planlıyoruz. Enkazı temizlemek için çok önemli olan ilk adım. Ancak bunu yaparken enkaz altında kalan yaşamlara ve hayallere de saygı göstermemiz gerekiyor dedi. UNDP hali hazırda etkilenen kitleler ve acil müdahale ekiplerine yönelik halk sağlığı tehditlerinin önlenmesine katkıda bulunmaya odaklanıyor. İvedi önlem olarak UNDP Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne 160 adet 770 litrelik çöp konteyneri 54 bin kilogram sönmüş kireç ve 10 bin litre dezenfektan gönderdi. Bu malzemeler belediyelerinin atık toplama ve taşıma, enkaza ayıklama ve temizleme ve halen devam eden içme ve kullanma amaçlı temiz suyu yetersizliğini telafi etmelerini destek verecek. Malzemeler 20-21 Şubat 2023 tarihlerinde teslim edildi. Daha fazla destekse yolda. UNDP yakında portatif tuvaletler ve acilen ihtiyaç duyulan ilave atık toplama ekipmanını da etkilenen topluluklara ulaştıracak. Bir yandan da acilen ihtiyaç duyulan hasarlı su temin sistemlerinin bir kısmından onarılmasına çalışacak. Acil malzemeler için depo olarak kullanılmak üzere Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen konteynerler ise yolda. Bu acil önlemlere ek olarak UNDP hükümetin karşı karşıya olduğu bu çok büyük enkaz yönetme ve kaldırma görevine başarmasında da destek sağlamayı planlıyor. Türkiye Cumhuriyeti çevre ve şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığına göre bugüne kadar denetlenen 1 milyonu aşkın yapı arasında 507 bin konut ve ofis içeren 156 bin bina ya tamamen çökmüş durumda ya da yıkım gerektirecek ölçüde hasardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi yani İSKİ verilerine göre bu yıl yüzde 28,75'e kadar düşen barajlardaki su seviyesi kar yağışlarının ardından yükselerek bugün itibariyle %35'e ancak çıkabildi. Verilere göre bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 99,91 kilogram olarak ölçüldü. kente su sağlayan baraj ve göletler 868 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibariyle 304. 71 milyon metreküp seviyesinde kayda geçmiş durumda. Bir benzer haber de Avrupa'dan geliyor. BBC'den Övgü Pınar'ın haberine göre İtalya'nın kanallarla çevrili kenti Venedik'te kurumuş haldeki kanalların görüntüsü kuraklık alarmını yeniden gündeme taşıdı. Ülkenin özellikle kuzey bölgelerinde düşük yağış oranları nedeniyle su kaynaklarında alarm verici düşük seviyeler gözleniyor. Daha ziyade su basmalarıyla haberlere konu olan Venedik kenti bu kez dar kanallarda günlerdir süren susuzlukla gündemde. Otomobil gibi motorlu kara taşıtlarının kullanılmadığı kentte ulaşım kanallarından gondol, bot ve kayıklarla ulaşım yapılıyor. Şehir içi çöp toplama, itfaiye, ambulans gibi servislerin tamamı su yoluyla hizmet veriyor. İtalya basındaki haberlere göre son günlerde acil sağlık görevlileri ilk yardım hizmetlerinde büyük güçlük yaşıyor Botların bazı kanallarda ilerleyememesi yüzünden yürüyerek yardım ulaştırmaya çalışıyor ve hastaları kucaklarında taşıyor. Venedik'te kanallarda zaman zaman susuzluk görülebiliyor. Ancak su seviyesinin standartlarının 60 cm'den fazla alta inmesi genellikle yılda en fazla 2 kez oluyor. Uzmanlar su seviyesindeki sıra dışı düşüşleri birden fazla faktöre bağlamışlar. Yağmur ve kar yağışlarının az olmasının yanı sıra denizlerdeki akıntılar ve yüksek basınç sistemi gibi Unsurlar su seviyesini etkiliyor. Ülke genelinde bu yıl kar yağışının azlığı nedeniyle kayak sezonunun sönük geçtiği ülkenin en uzun nehri olan Po nehrinde su seviyesinin mevsim normallerinin %61 altına indiği söyleniyor. Zero Carbon Analytics tarafından yeni bir analiz yayınlandı. Rusya'nın farkında olmadan enerji dönüşümünü hızlandırarak dünyanın en büyük ekonomilerinden bazılarının fosil yakıtları olan bağımlılıklarını düşük maliyetle yenilenebilir enerji kaynakları lihine azaltmaya teşvik ettiğini ortaya koymuş bu analiz. Avrupa Birliği'nin Rusya'dan ithal ettiği gazın yaklaşık %75'ini şimdiden ikame ettiğini küresel gaz talebinin ilk kez durağanlaştığını gösteriyor. Talebin 10 yılın sonunda zirveye ulaşacağı tahmin ediliyor. Avrupa Birliği'nde gaz talebi 2022'nin ilk 9 ayında da %10 düştü ve Avrupa Birliği'nin uzun vadeli iklim taahhütlerini yerine getirmesi halinde 2030 yılına kadar %43 oranında da düşmesi bekleniyor. Transition Zero'ya göre gaza kıyasla yenilenebilir enerji ve depolama sistemlerinin sunduğu maliyet tasarrufunun Rusya'nın işgali sırasında iki katına çıktığı düşünüldüğünde yenilenebilir enerjinin son derece hızlı bir şekilde kullanılmaya başlanması hiç de şaşırtıcı değil. Dünya önümüzdeki 5 yıl içinde son 20 yıldaki kadar yenilenebilir enerji üretecek iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.